Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Geçen hafta fetvalarda işte fıtratla ilgili sünnetler, temizlik, onunla ilgili bölümleri işledik. Şimdi namazla ilgili birinci olarak namazın terkinin hükmü, kasten terk edenin hükmü nedir? Bana başlıyoruz. Namazı kasten terk eden kişi küfrü ekber ile kafirdir. Onun farz olduğunu ikrar ederse yine kafirdir. Eğer onun farziyetini inkar ederse zaten tüm e, ümmet nazarında zaten kafirdir. Ancak farz olduğunu ikrar ediyor. Kabul etmesine rağmen yine terk ederse, kaç terk ederse yine nedir o insan? Kafirdir. Deliller nedir? Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis herifi, Ahmed bin Ahmbel Tirmizi İbni Maci'de geçiyor. <gülüyor> Rasul emri el-İslam İşin başı İslam'dır. Ve amuduhu as-salah. Direği ise İslam'ın direği de namazdır. Ve zirvetu sinamihi el-cihadu fi sebeylillah. Bu işin tepesi de, zirvesi de doruktaki olduğu noktada Allah yolunda cihattır. Başka şu hadis herif Sahih Müslim'de geçiyor. اِنَّ بَيْنَ الرَّجُولِ وَبَيْنَ الْشِرْكِ وَالْكُفْرِ terkes السَّلَةِ Bir kişiyle şirk ve küfür arasındaki mesele namazın terkidir. Yani bir kişiyi Müslüman yapan veya küfre sokan mesele nedir? Namazla ilgilidir. Kişiyi küfre ve şirke sokan nedir? Namazın terkidir. Kişiyi Müslüman yapan da namazı kılmasıdır demektir. Yani o bir sınırdır buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. <gülüyor> farziyetini zaten inkar eden insan Allah ve Resulünü yayan, yalanlamıştır ve ehli ilmin icmasını da zaten yalanlamış olduğundan bu zaten kafirdir. Fe kanu kufru ve a'zam min Tabii ki öyle bir insanın küfrü, kafirliği tembelliğinden dolayı terk eden insanın küfründen daha büyüktür. Fe Tabu alakelih haldeyin iki durumda da Müslümanların emirinin üzerine düşen görev nedir? O kişiden teve istemesidir. Yani artık namazı kılmaya başlayacak mısın? Başlamayacak mısın? Bu halde devam edecek misin? Tövbe ederse ne hala? Tövbe etmezse o kişinin alacağı ceza nedir? <gülüyor> İslam devleti ortamında o insanın öldürülmesidir. Tabii bu usta mezhepler arasında <gülüyor> farklar vardır. Ee, Hanifi mezhebi kılıncaya kadar ne yapıyor? O kişinin dövülmesini söylüyor. Bazen vücudundan kan çıkıncaya kadar dövülmesi gerekir. Diğer üç mezhep öldürülür diyor. Kimisi had cezası olarak öldürülür diyor. Hanbeli mezhebi de diyor ki o kişi kafir olduğundan dolayı öldürülür. Yani... Diğer mezhepler Şafii ile Maliki diyor ki o kişinin öldürülmesinin sebebi namazın terki <gülüyor> ölümü gerektirir diyor. Ondan dolayı öldürülür diyor. Hem bilim mezhebi de kişi küfre girdiğinden dolayı <gülüyor> İslam devleti ortamında öldürülür. <gülüyor> Namazı terk eden kişiden irtibatı kopartmak gerekir. O kişinin davetine icabet etmemek gerekir. Hatta YouTube'a ila Allah ki Allah'a tövbe edecek. Ma bir min asahatihi okey bir yandan da nasihat etmek de farzdır. Devamlı ona nasihat edeceksin. Namazı kılman şarttır. Namaz olmazsa Müslüman olamazsın. Namaz olmazsa olmaz. Devamlı anlatacaksın ama o kişiyle de irtibatı da bir yandan da kopartman gerekiyor. Yani eski olduğu halde ve hatta diğer Müslümanlarla olması gereken bir bağ türü olamaz. Ve namazı terk edenin dünya ve cezası nedir diye anlatılır. Belki ne yapar? Tövbe eder. Ve namaza başlar. Yine aynı e, sorunun başka bir tür cevabı. Diyor ki burada mesela <gülüyor> Bir adam çoluk çocuğuna namazı emrederse ama onlar da onu dinlemiyorsa onlarla beraber oturur mu yoksa evden mi çıkıp gider? Cevap, aile zaten Hiç namaz kılmıyorsa Onlar kafirdirler Mürteddirler, İslam'dan Çıkmışlardır, onlarla beraber Oturmak caiz değildir Ama onları İslam'a davet Etmesi, namazı kılmaya davet Etmesi ve bu Nasihatınla da ısrarcı Davranması lazım, çünkü namazı Terk eden Allah muhafaza Küfre düşer, kitap ve sünnet Ve sahabenin sözleriyle küfre düşer Kur'an'dan delil nedir? Tevbe on ayet-i kerime. Fe intabu akamus salah ve atavuz zeka fe ikvanikum fid din. Eğer onlar tevbe ederler, namazlarını kılarlarsa, zekatlarını verirlerse o zaman dinde kardeşinizdir. Onlar sizin dinde kardeşinizdir. Şimdi onları kardeşlikten çıkartan şey neydi? Onların tevbe etmemeleri, namaz kılmamaları, zekat vermemeleriydi. Bu şartlar gerçekleşirse o zaman... Onlar dinde kardeşimiz olur. Tövbe 11. Tövbe 11 ve Tövbe 5 de aynı anlamda. Bakara 153 değil miydi hocam? Yok. Bakara 150'nin küsürde de var. Meryem 59. Bakara kaç dedim? 150 küsür. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 153, 154. Orada da imandan sonra namazı hemen zikrediyor ya ayet. Orada anlaşılıyor. Bir saniye. Onlar kaç dedi ama, 150? Zayet. E, o işte Meryem suresinde. Meryem elli dokuz. Meryem elli yani. dokuz evet. Yok. Rum. Rum. Yok. Rum üç de öyle bir şey. Yok Rum üç. Yok yok. Onlar Rumların galip gelmesinden bahsediyor o kadar. Onlar değil mi? Evet, bir kişiyle şirk ve küfür arasında mesafe nedir namazın terkidir. Ondan sonra yine başka bir hadiserif. El Ahdul Levi Asala bizimle onlar arasındaki fark namazdır. Femen terk fakat kefer kim onu terk ederse kafir olur. Sahabeden sözler nedir? Hazreti Ömer radiallahu hani hançerlendi hançerlendikten sonra da bayıldı bayıldıktan sonra bir ayıldığı anda dedi ki ben hemen namazı kılayım. Ondan sonra da ne dedi? La hâdda fil islam sabah namazıydı. La hâdda fil islam limen terkessalâ. Namazı terk eden kişinin İslam'dan hiçbir nasibi yoktur. Burada <gülüyor> hiçbir kelimesi nereden çıkıyor? Arapçada bir kural var. La kelimesinden sonra yani nefiden sonra, <gülüyor> olumsuz bir kelimeden sonra nekire gelirse, o nekire kelimesi umumilik anlamı ifade eder. Yani az olsun, çok olsun, İslamdan hiçbir nasibi yoktur diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Başka Abdullah bin Şakik'in şu sözü: e, Peygamber asabı namazın terkinden başka hangi amel olursa olsun terki küfür olduğu görüşünde değillerdi. Sadece namazda bu görüşseydiler diyor. Emamın cihetin nazarı sahih ve fi habbetu min iman kalbinde hardal tanesi kadar imanı olan bir kişi namazın azametini bilir ve Allah Celle Celaluhu'nun ne kadar namaza itirah gösterdiğini bilir. Sonra da o namazı nasıl devamlı terk edebilir? Bu mümkün değildir. Ve burada diyor ki bu fetva veren ben diyor namazı terk eden kişinin kafir olmadığına dair Delil getirenlerin delillerine bir baktım, onların delilleri beş halden bir durumdadır. Birincisi kimisi o konuda hiçbir delil getirmiyor. Kimisi öyle bir hal getiriyor ki o hal namazın terkine bağlayacak bir hal değildir. Veyahut öyle bir vasıf ki öyle bir konum ki o vasıf namazın terkiyle ilgili değildir. ''Ev en la halin yu'deru men terekessalâ.'' Veyahut da orada namazı terk eden kişinin mazur olduğu bir halle kayıtlıdır. Yani ne gibi? E, namazı kişinin bazen terk ettiği haller olabiliyor. Ne gibi haller oluyor diyelim? Mesela kişinin namazı cem etme hali olması gibi. Yani ne yapıyor? Namazı geciktiriyor. Öyle bir halle kayıt, kayıtlı olması vardır. Ve da bazı umumi deliller vardır. O umumi delilleri namazı terk edenin küfrünü gerektiren hadislerle taksis etmiştir. Mesela ne gibi? اِنَّ اللّٰهِ لَا يَغْفِرُوا اَيُنْ شَرَكِب۪ي وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ دَلْ كَلِمَ allah Teala şirkin dışında her günahı affeder. Bu nedir? Umumi bir e, ayettir. Ama bunu taksis eden, özelleştiren ne vardır? Hadis-i şerifler vardır. Nedir o hadis-i şerifler işte? Bir kişiyle iman arasındaki fark namazdır. Kim terk ederse onu kafir olur. Beşinci konumları onların getirdiği deliller delil olmayacak derecede zayıf delillerdir. Dolayısıyla bu ortaya çıktıktan sonra namazın terki kafirdir. Ona mürtetlerin hükmü uygulanır. enle terk... E Delillerde hiçbir şekilde şunu bulamazsınız ki namazını terk eden insan mümindir. Veyahut o kişi cennete girecektir. veya o cehennem azabından kurtulacaktır gibi bir delil olmaz. Bir, bir delil yoktur bulamazsınız böyle bir delil diyor. Ee, bunu bazıları hani kim on namazı terk ederse kafir olur hadisinde şu anlamları vermişlerdir diyor. Ee, i̇şte den körlük ve hatta küfrün döne küfür gibi anlamlar vermişlerdir diyor ama burada küfrü tevil etmeye ihtiyacı sevk ettiren hiçbir durumda yoktur. Wa <gülüyor> mina <gülüyor> <gülüyor> bunlar hakkındaki hükümler nedir namaz terk edilir ennö la syhu en yüzehuac namazı kılmayan kişi evlendirilmez eğer o kişiye akit yapıldıysa Namaz kılmadı halde evlendirilirse nikahı bahtıldır. Kadın namaz kılıyorsa adam kılmıyorsa kadın o adama helal değildir. Müntehin Suresi ayet on. Fina alim tumuhun mu'minatin, falaterjiu hunn ila al-kuffar. Eğer siz kadınların mümin olduklarını bilirseniz onları kafir olan kocalarına asla geri döndürmeyin. La hunnahillul lehum, wallahum yahillun lehum ne onlar onlara helaldir ne de o adamlar o kadınlara helaldir genelde mesela bazı sorular oluyor diyor ki e, kocam diyor işte namaz kılmıyor bana şöyle kötü davranıyor böyle kötü davranıyor <gülüyor> şöyle kötü huylar var vesaire vesaire diyorum ki on, namaz kılmıyorsa zaten aranızdaki irtibat helal değildir sen onunla beraber olmasın belki allah Teala ileride isah eder e o zaman allah Teala ileride onun o kötü halini de isah eder belki. ve hatta dedim ki şöyle olsa sen bundan şikayetçi olur musun? Yani mesela dedim her türlü hali iyi, sana daima güzel davranıyor, ediyor ama namazı kılmıyor. O zaman ne dersin? Ya önemli değil. Ama biz niçin yaratıldık? Allah'a kulluk için yaratıldık. İnsanlara iyi davranmak için yaratılmadık. İnsanlara iyi davranmak görevimizdir. Ama insanlara iyi davranmak için e, asıl hedef bu değildir. Bir mümin kadının bir mümin erkeğe helal olması veyahut da bir mümin erkeğin bir mümin kadına helal olmasının sebebi <gülüyor> imandır. Bunun en günlük belirtisi de nedir? Namazdır. Namazı kişi terk ettiği zaman eğer ona akit yapıldıktan sonra hani diyelim ki evlenmeden önce namaz kılıyordu. öleme anda namaz kılıyordu. Evlenmek gerçekleştikten belli bir zaman sonra namazı terk ederse o kişinin nikahı bozulur. Hanımı ona helal değildir. Thalifen, ennehezerracul lezi la yussalli Kişi namaz kılmazsa onun kestiği yenmez. Niye? Çünkü haramdır. Eğer Yahudi ve Hristiyan kesse onun kestiği yemek bize helaldir. Dolayısıyla bu insanın kestiği Yahudi ve Hristiyan'ın kesmiş olduğundan daha da habistir. Dördüncüsü bu gibi kişilerin Mekke'ye ve Mekke sınırlarına girmesi de helal değildir tövbe süresi ayet 28. Ya evledine amanu inne vel müşrikune necisun fe la mescid el harame ba'de ami ma za'rtuk. Bu seneden sonra Mescid-i Haram'a müşrikler gir, giremezler, yaklaşamazlar çünkü müşrikler necistir bu yolu dedim. 5.'si en lovat min akaribi fe la hakke fi'l miras. Eğer onun akrabalarından yakınlarından bir ölse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 o yani adamın oğlu namaz kılmıyor adam namaz kılıyor ama adamın oğlu namaz kılmıyor müslim yüselli adam müslüman namaz kılıyor walibnülayuseli çocuk namaz kılmıyorsa wa anibnayamil lehu bayidun ama adamın oğlunun amcasının oğlu yani onun kardeşinin çocuğu namaz kılıyorsa menilevi yeri ona kim mirası olur Ammihil bayid onun uzaktaki amca oğlu mirascısı olur. Dün ibn-i oğlunun mirasçısı olamaz. Niye la yeritul muslimu'l kafira ve'l kafiru'l muslima? Çünkü müslüman kafire, kafir Müslüman'a mirasçı olamaz. Bir hadis-i şerif-i sallallahu aleyhi ve sellem: "Elhukul ferayida bi ehliha." Miras mirasları siz ehline verin. Fe ma bakiye fe hu'l li'aula raculun Mirastan geri kalan bölümde erkekten olan ilk çocuklara verin o uzaktan uzaktan yakınları yani birinci derecede oğlu değil de uzaktan işte amcasının oğlu gibi onun için ilk önce oğlu kılmıyorsa amcasının oğlu kılıyorsa ona verilir diyor. Altıncısı idamate la yusel, walla yuqafan, walla öldüğü zaman namazı kılınmaz, kefenlenmez yıkanmaz, walla <gülüyor> yudfenu müslümanların yanında defnedilmez. O zaman ne yaparız diyor. Çöle gideriz, onu orada bir yer kazarız, onu oraya defnederiz, elbisesiyle beraber defnederiz. Çünkü onun diyor, bir hürmeti yoktur. Ve alâ hâza felâ yehillû li'ahedin mâ te'indehu meyyitun ve ye'limu ennehu la yusallî en yakdîmuhu lil müslimîn yusallûn aleyhî. Yani bir insanın yakını ölse ve bilsin ki o yakını namaz kılmıyordu, Müslümanlara gelin işte bunun namazını kılalım demesi, helal değildir. 7. olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki namaz <gülüyor> kılmayan kişi Firavun'la, Haman'la, Karun'la, Beyb ibn Halef'le yani küfürün liderleriyle beraber haşr olunacaktır. Wala yadkhulul cenneti girmez ve la yahillu ahad min elli en yed'u lehu bir <gülüyor> rahmeti ve'l mağfireti. Öldüğü zaman o kişiye rahmet, mağfiret okunmaz. Çünkü o kafirdir, ona hak kazanmamıştır. Teb 113 Mekanenle bi velzene amene ay istiğfaru lil müşrikîn bir peygambere ve iman edenlere yakışmaz. müşrikler için istiğfar etmesi onlar yakınları dahi olsa onların cehennem asab olduğu anlaşıldıktan sonra onlara istiğfar etmesi yakışmaz. Öteki söze geçiyoruz. Diyor ki adam birisi ben diyor bir yerde <gülüyor> Nöbet tutuyorum bekçiyim diyor. Namazım diyor gecikiyor. Ben vaktinde kılamıyorum. Başka vakit geldiği zaman namazımı kılıyorum. Mesela diyor ikindi namazı vakti girdiği zaman kılamıyorum. Ancak akşam namazından sonra o namazı kılıyorum diyor. Ben bu durumda geciktirdiğimden dolayı günah girer miyim? Ne yapmam lazım diyor. <gülüyor> ben bekçi olsun kim olursa olsun namazı vaktinin dışına tehir etmesi caiz değildir. Ayet kelimidir Rabbimiz salate -a -a. çünkü namaz müminler üzerine farz kılınmış bir ibadettir vakitli farz kılınmış bir ibadettir dolayısıyla bekçi de olsa ne olursa olsun namazını kılması lazım onu geciktiremez. Cemetmesin. İşte ikindi olur? misal olarak ikindi diyor ya ikindi akşam kılıyor diyor onda olmaz yani. Öyle, olur? İkindi, olur. Öyle ha, ikindi o gibi durumlarda evet. Tamam, tamam. El harakotu fissalâ. Namazda çok hareket etmek. Namaz kılarken çok hareket etmek nedir hükmün? Burada soru soran diyor ki bir de ben duydum ki bir hadis var şu anlamda namazda üç kere hareket edersen namazın bozulur. Bu hadisin sahibidir ve namazda çok oynamaktan kurtulmanın yolu nedir? Mümin için sünnet olan namazına huşu ile yönelmesidir. Hem kalbiyle hem de bedeniyle. Hem farz olsun hem de nafile olsun. <gülüyor> Allahu Teala Müminin Suresi 1 ve 2. Ayet-i Kerime'de İlk zikrettiği قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِ مِخَاشُونَ Müminler kurtulmuştur. Kim onlar? Namazlarında huşulu olanlar. İlk sıfat ya ilk sıfat. Birinci sıfatta Allahu Teala ilk söylediği ne? Onlar ki namazlarında huşulu olanlar. Patır patır kılanlar değil. Tadil erkeğine riayet etmeyenler değil. Çünkü zaten biz bunu kılıyoruz. Bir de bunu en güzel bir şekilde, huşulu bir şekilde kılarsak, allah Teala diyor ki, kurtuluşa erenlerden oldun. <gülüyor> Dolayısıyla mutmeyinlilik şarttır. Namazda önemlidir. Ve namazın rükünlerinin ve farzlarının en önemli olanlarındandır. Çünkü aleyhissalatü vesselam, namazda tadil erkeğine riayet etmeyen, ee, namazını kötü bir şekilde kılanla ne dedi? İrca'ı fesalli fe enni kelam tusalli. Kalk, dön, namazını kıl çünkü sen namaz kılmadın. Bir daha kılıyor, yine aynısını aleyhisselatü vesselam diyor. Dön, namazını kıl çünkü sen namaz kılmadın. Bunu üç kere söylüyor. Ondan sonra o adam diyor ki, üçüncü seferden sonra, Ya Resulallah, وَالَّذ۪ي بَعَثَكِ بِالْحَقِّ لَا اُحْسِنُ غَيْرَهَثَا فَاَلِّمْنِي Seni hak üzere gönderen, Allah'a yemin olsun ki ben bundan daha güzelini yapamıyorum. Bana öğret o zaman. Ali saadü səmde cahinde dük. İveda kumte ila salah fa esbiğ alı oldu. kalktığın zaman abdestini tam Tüm mes tek bilil Sonra kible yönel. Tekbir bir tek bir al. Tüm makrât mât esirâ Kur'an. Sonra Kur'an'dan mümkün olduğunca sini oku. Kolayına geleni oku. Tüm barkya sonra küyet hatta tatme inne raki'en mutmain oluncaya kadar yani rükuda tüm azaların hareketsiz hale gelecek o zamana kadar sonra rükudan kalk hatta teattedile gayime rükü'den kalktığında kıyamda tam doğruluncaya kadar orada dur sonra secde et hatta tatmayın inne sadece da ta ki secdede itme inan oluncaya kadar itme inan ney? tamamen hareketsiz hale girin Tüm şeyler duruyor. Yani patır patır olmuyor. Gidiyorsun orada, secdede tamamen tüm organların sükunet ediyor. Ondan sonra fümmerfâ, sonra secdeden kalk. Hatta tatmayın necalise celsede de aynı söz. Yani secdede ne kadar duruyorsun? Celsede de aynı şekilde o mutmeyinliliği sağla. Hani secdeye gittin, efendim iki İki secde arasındaki oturuş. <gülüyor> o celseyi de mutmain olarak yap. Yani tadil erken olarak yap. ثُمَّ فَعَلْ ذَلِكَ ف۪ي صَلَاتِكَ Sonra tüm namazlarında bunu yap. Çünkü Ali Hüseyin bu hadisi kim için söylüyor? Namazını doğru düzgün kılmayan sahabe için söylüyor. Dolayısıyla namazını kılmayan her bir insan için bu ifade söylenir. Dön namazını kıl çünkü sen namaz kılmadın. Ebu Davud'da bu hadisine, Ebu Davud'daki rivayetinde sonra Fatiha'yı oku ve daha sonra Allah'ın dilediği kadar okuyacağın dualardan oku. Bu hadis mutmainliğin namazın rükünlerinden olduğunun delildir. Rükün ne demek rükün? Şart. Benim mi Yok şart başka bir şey. Rükün o olmazsa olmuyor. Şart, şart değil Yok, şart öyle değil. Şartı ne yapıyorsun icabında sev secisiyle telafi edebiliyorsun. Misal, şey okumak Fatiha'dan sonra bir dua okumak veya Kur'an-ı ayet okumak o şarttır. Ama Fatiha mesela ne rükün? Anadır. O olmazsa namaz olmuyor. Rükün o demek. Olmazsa o ibadet bozuluyor. Ee, Tahdid erken de namazın rükünlerindendir ve büyük bir farzdır. Latasih <gülüyor> bidunihi. erken olmadı mı namaz olmaz. Femenne kara salate falan salatele. Namazını karganın yem yemesi gibi böyle başını koyup kaldırma kaldırırsa namazı olmaz. ve da tavunun yem yemesi gibi evet. Walkhushu huve alubu sala. Huşu namazın özüdür. Ve <gülüyor> ruhu namazın ruhudur. Bir mümin فَالْمَشْرُعُ الْمُؤْمِنَ اَنِهْتَ مُبِذَلِكِ Bir mümin buna ehemmiyet göstermesi lazım ve bu konuda da çok istekli davranması lazım. Ama tadil erken erkana zıt olan hareketleri e, üç diye belirlemek böyle bir had şeyde hadis yoktur. Yani üç kere yaparsan namaz bozulur, böyle bir şey yoktur. Bu ancak bazı alimlerin sözüdür, ancak bunun dayanan bir değliği yoktur. Hadis değil yani. Yok hadis değil. Ama namazda e, hareket etmek bunlar mekruh olan şeylerdir. Bir insanın üzeriyle, başıyla e, meşgul olması, hareket ettirmesi bunlar mekrutur. Eğer oynamak çok fazla olursa o zaman namazı bozulur. Çünkü niye? Tadili erkanı bozduğundan dolayı, hışığı bozduğundan dolayı. Ancak örfen az sayılan yani herkes baktığında diyor ki bu insan namazda az hareket ediyor biraz hareket ediyor ama birisi de değil o kadar çok hareket ediyor ki gerçekten çok olarak gözüküyor ancak çok olursa da bozmuyor peş peşe olursa bozuyor peş peşe devamlı çok hareket ederse o bozuyor ama çok hareket ediyor ama ara, arada sırada böyle bir yapıyor hareket ediyor duruyor Ondan sonra biraz zaman geçiyor, elbisesini düzeltiyor. Tuhaf tuhaf böyle arada sırada namazla oynuyor. Çünkü Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor? Şeytanın namazdan çalmasıdır diyor. Şeytan müminin namazında çalabilmek için çeşitli işleri yaptırır. Aklına gelmeyen şeyleri o zaman getirir ki namazı bir an önce hızlıca kılsın ki hemen o işi yapmaya gitsin. Yani, namaz üzerine çarpılacak. Hadis mi? O da mı alemden sözü? Namazlarını kılacak ama o, üzerine çarpılacak. Şöyle ayet-i kerime var. Hâ. Fe vellü l-musalliyin el-lezi nub'an salat-i misavun O namaz kılanlar cehennem azabında yansın ki onlar namazlarından gafildirler. Ne anlama şimdi? De, cehennem azabında yansın. Kim yansın? Namazlarına dikkat etmeyen kişiler. Anladın? Nasıl dikkat etmeyenler. Dikkat etmeyenler. Namazları bir, namazın kişiyi kötülüklerden alıkoymaması. 2. incisi de taaddil erkanlara riayet etmemesi. Namazda olması gerektiği gibi olmayanlar gafil o demek. Dalmış yani. Ha. Namaza kendini vermemiş. Bu birinci saydığın şey hangisi? Birincinin maksadı neydi şimdi ya? Kötülüklerden alıkoyma. Mesela hırsızlık. Adam gibi. mesela namaz kılıyor, zina ediyor. Namaz kılıyor, içki içiyor. Hocam ama ikisi ayrı ayrı suç değil mi yani? Ya da Yani namaz kılmak ayrı bir hüküm, o bir başka yani farklılır. Ama haram. Ya, ya tamam, onu biliyoruz ama tabii. Tamam, o neyi biliyor yani. Ayet-i kerabide allah Teala buyuruyor ki ''İnne salate tene'inil fahşâ vel münker'' evet. Namaz kişiyi fahşiyattan, münkeretten, âlaksızlıklardan evet, alıkoyar. Al ne Ayet bu ya. Aa, <gülüyor> bir hadis var, namaz <gülüyor> <gülüyor> e, yok. Üzerinde bir hadis var, onunla zayıf diyorlar. Onu bilmiyorum ama bu ayet. Ne ne diyor, Anki bu suresinde Denişleri de tevil yanlış oldu Anladığı yanlış gibi olabilir <gülüyor> Peki Ay, hocam bu diyorum. insan hani, Ne bileyim şey yapamıyorsa Ne hmm. Kötülüklerden He, namaz yani. kılmayacak Demek değil o evet, ne tabii. yapacak Namazını mesela e, birisi Geliyor peygamber efendimizin yanına yani. Diyor ki ya Resulallah Bu ki namaz kılıyor Çünkü ama Her türlü günahı da işliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki, bırak diyor, e, işlesin diyor. Çünkü namaz onu o kötülüklerden alıkoyacak ye diyor. Gel orayı alacak, gel oraya değil mi hocam? Gel oraya yatacak. Tabii, kişi, aynen, aynen. Ama namaz kılmaya devam ettiği sürece o kişi bir gün gelecek, o kötülükleri terk edecek. Gel de oturt iki tarafı basar. Veya tabii, ağır basar. Gel de öyle kişi tanıyor, adam cami, şeyde oturuyor, kahvehanenin de. 8 saat boyunca seyrediyor namaz vakitlerinde cami orada gidiyor kılıyor oturuyor yine devam neyi seyrediyor? Ya oyun oyun, oyun okay. ha, evet. <gülüyor> ya işte bu gibi namazlar <gülüyor> insanı Allah katında kabul olmadığının belirtisidir yani ve minne ledillite ala ennel kamil kalil vel harikatil fi fissala la tubtiluha evet şimdi namazda az hareket namazı bozmaz veyahut da çok hareket olursa peş peşe olmazsa yine bozmaz. Halbuki bir sallallahu aleyhi ve Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ayşe'ye namaz kılarken kapıyı açmıştır. Ondan sonra Enne sallallahu aleyhi ve sellem zatiyim mense umame Zeynep. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela bir gün namazda e, torunu Umame'yi namazdayken taşımıştır. Secde gittiği zaman onu yere koyardı. Secdeden kalktığı zaman yine alır kucağına o şekilde onun namaz kılardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep'in kızı Umame'yi böyle namaz kıldığı vardı. Hükmü'l-Abez ve'l-Hareketi Fis Salah. Yine aynı namazda hareket etmek ve boş işlerle meşgul olmanın hükmü nedir diye yine aynı soru. Yine... Cevapta aynı şekilde farklı olanı söyleyelim. Ee, evet. Namazda huşu olması şarttır. Yine müminin süresini getiriyor. İkinci müminin kurtulmaz sebebi <gülüyor> nedir? Namazda huşu olmasıdır. Yine üç hareketten zayıflandırmak bu bir e, zayıf bir sözdür diyor. Bunu bir şeye bağlamak e, deliyle bağlamak doğru değil. Çünkü delil yoktur diyor bunun hakkında. Evet peş peşe yaparsa böyle şeyi namazda çok hareketi peş peşe yaparsa o kişi namazı tekrar iade etmesi lazım ve tövbe etmesi lazım şurudu zihni fısala namazda bir kişinin zihninin dağılması çok başka şeyler düşünmesi bunun e, şeyini soruyor bunun, bundan nasıl kurtulurum ve bilmiyorum bazen kaç kıldım diyor birinci teşehudu yaptım mı yapmadım mı, o derecede karışıyor kafam bazen oluyor namazı tekrar iade ediyorum bazen oluyor ki ta namazdan selam verdiğim zaman e, namazda olduğumun farkında oluyorum diyor da ne da yapacağım ne <gülüyor> evet cevap vesveselerin hepsi şeytanlandır peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya ezan okunduğu zaman e, şeytan yerlerine yerlerine kaçar ama kişi namaza başlayıp Allah-u Ekber dedi mi hemen gelir. Hemen gelir. Ya. Çünkü onu şeytan yapan secde etmemesiydi. Onun için ilk görevi insanların namazında e, alıkoymak veyahut da namazı kabul olmayacak hale getirmek. Dolayısıyla bir kişi namazına son derece itina göstermesi gerekir ve namazda tadil erken olması gerekir. takip ki basiretli bir şekilde, hoşulu bir şekilde namazını eda etmiş olsun. Ve yine aynı işte e, Muminun Suresi 1-2'yi söylüyor ve yine demin okumuş olduğumuz o hadis-i şerif namazın düzgün kılmayana Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, hani git abdestini e, tam bir şekilde yap sonra kıbleye yönel tekbirini al. Kur'an'dan mümkün olanı oku, kû mutmain olarak yap. Ondan sonra kalk kıyamda da mutmain olarak dur, sonra secde et. Bu hadis-i şerif söylüyor işte. <gülüyor> Ondan sonra "Ü izâ alimte enneke fi salâ ka'imtum Sen namazda olduğunu şuurunda olursan Allah Celle Celalü'ya yalvarırsın. bu bu düşünce seni namazda huşulu olmaya sevk edecektir. Ve şeytandan uzak kalmaya da sevk edecektir. Ve şeytanın vesveselerinden de seni kurtaracaktır. Eğer namazda e, şeytan sana vesveseyi çok yapıyorsa sol tarafına üç kere Namaz tüküreceksin. Namazda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbürü ve ee, bu çok olursa şeytan sana böyle vesileler verirse öyle e, yap diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabenin biri sorduğu zaman e, bunu cevabı söylüyor Aleyhissalatu vesselam. Ya Resulallah inneşşeytanı kadhe hale beyni ve beyni salati ve kirayeti yelbes yulbis haliye yarası ola Şeytan benimle namazımın arasına giriyor benim okuyacağım duanın arasına giriyor bana namazı karıştırıyor deyince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman dedi üç kere emdibillah racimde ve sol tarafına tükür diyor ama tükürmeyi anladınız mi böyle kovar o şekilde kötü ya görünce veya da şeytan insanı <gülüyor> rüya rüya <gülüyor> Evet <gülüyor> vesveselerden dolayı namazın tekrar iadesi gerekmez. Niye biliyor musunuz? bir de. Çünkü kişinin namazı tekrar iade ettiği zaman insanda ne olacak? Usanma olacak namaza karşı. Dolayısıyla şeytan istediği de o. Kişi koşulu kılmasın. Patır patır kılsın. isteksiz kılsın. O zaman ne gerekir? Ee, Sevseçisi yapabilir. Herhangi bir şeyde karıştırdım mı, karıştırmadım mı diye. Mesela birinci teşehüdi yaptım mı, yapmadım mı? Ve hatta rükü'de secdede işte sunar biraz imsun, sunar bela bela dedim mi, demedim mi? Ki bunlar nedir vaciptir yani? Bunların rükü'de secdede yapılması gerekir. Hocam namaza, e, diyelim sessiz namaza sesi yükselterek okumak diyelim yani, çocuk bir şey yapıyor. O sırada görüyor mesela, lafında görüyor musun? He alı koymak için. Oğlum mesela ilk haz için elhamdülillah Rabbilalemi bir tane o da anlıyor tabii o zaman. Evet. Var mı? Olabilir biliyor yani. Yani bu namazı bozar mı diyeceksin? Bozmaz öyle diyelim. İkaz etme var mı namaza? İkaz etme tabi eğer ki o kötü bir şey düşecekse. Mesela dim bir ateşe düşecek, bir ocağa düşecek. Veyahut da bir yere sıkışacak. Namazı o zaman bozulmaz namaz. Ama o zaman namazı bırakabiliyorsun öyle değil mi? Bırakabiliyorsun da bırakmadan da oluyor işte. Ben onu anlatmak istiyorum. Anladın. Sen Mesela diyelim bir bebek. Bir yerden düşecek. Görüyorsun onu hemen. Hemen onu alırsın oradan bir yere namazını devam edersin. Peygamber i̇şte, Efendimizin Hazreti Ayşe de, kapı açması mesela. Şey Aleyhisselatü Vesselam'ın kapıyı açmış. Aynen. Demin dedik ya. Galiba. dinlemedin galiba. Evet. evet, evet. Ali sallatü vesselam'ın evet. Hazreti Ayşe'ye kapa açması Hiç namazdayken. Hmm. E, demin devesini... dedik de. Devesini... O zaman telefon gelecek, telefonu, telefonu alacaktık. Ya ya. ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Sa sahabenin devesi ış atması vardı. Nasıl bir <gülüyor> daha devesini... söyle? Devesini... Evet dinizim. Deve, deve meselesi var ya. Bir deveyi bulup getirip geribandı. O da Zadı bir hocam. Eee sahabe Bakın şey var, e, cemaat var. Deveyi bırakıyor, cemaata duruyor. Deve katılıyor, evet. o da gidiyor, yakalıyor geliyor. Bir de katılıyor, evet, katılıyor. İşte oldu. eğer öyle bir takım sıkıntılar olursa yapabilir. <gülüyor> Zarar gelebilecek şeyler varsa onlara müdahale edebilir. Evet. O zaman dedi, sevirsizcisi adam sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev şüphe sev üç diye hesap eder. Üzerine bir rekat daha kılar, sonunda sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev sev değilsiniz. Nerede kaldıysam orada selam tamam bitti. sev eğer böyle gerçekten şüphe varsa e, o zaman... Üç mü kıldın? Dört mü kıldın? Bilmiyorsun. O zaman üç hesap edeceksin. Üzerine bir ekleyeceksin. Arkadaş hocam Biraz kıyasçı olduğu için, evet. bunu abisi, abisiyle kıyas etmiş hocam. Abi sen hani bilmediği zaman abisi sayılıyor ya. <gülüyor> hocam dedi ki tektifler, giriştiği konular hocam. Evet. Aynı kardeşin durumunda tamam, işte. ayeti diyor Abi, öyle. Duman şey Selam benim çöküyorum diyorlar. Şimdiye kadar bir mühde öyle yapıyordu <gülüyor> Evet, bundan şimdi, sonra öyle <gülüyor> değil, evet anladım. Demin tekbur kurallarında gördük ya, evet. bir mühde adam ayeti almıştı. Aynen. Ele. Şimdi sen de ayeti almıştın eline, şimdi re e, e, Res Resulullah'ın hayatından <gülüyor> geç kalacağım örnek verdim. Bundan sonrasını öyle yaparsın. Anladın? Bundan sonra mazeretin olmaz yani. Üç mü dört mü kıldın bilmiyorsun. Üç hesap edersin. Üzerine bir rekat bina edersin ve eee sevse yaparsın. Sevse-sevse nasıl yapacağını biliyor musunuz? Selam ediyorsun. Çünkü o işisi. selam mı ediyorsun? Onu da. Kim söyleyecek? söyle. Nasıl? E tahiyyat ediyorsun, salli, barik hepsini okuyorsun. E, secdeye gidiyorsun, kalkıp bir daha gidiyorum, selam veriyorsun, çıkıyorsun. Başka? İki çeşit var hocam. İki çeşit. Bir yani. daha okun salibariyle, bir daha kardeşimin şey. dediği gibi ilk dahil hiçbir şey okumadan selam veriyorsan secdeye bağırıyorsun, ondan sonra ettiğe atıyorsun salibari, dört Yok, şeyde sığınıyorsun. Öyle dediğim, yani. şöyle. Ama ben dediğim doğru değil mi hocam ben? Senin dediğin bir, bir, iki, iki türlü oluyor. Iki. Birisi doğru. Bir, Şimdi bir bak, eğer ki namazda bir şey var. eksik yaptıysan, Selam vermeden önce tehiyyat salibariki ve o işte dört sığınma şeyini okuduktan sonra secdeye gidiyorsun, ondan sonra selam veriyorsun, bitti. Tamam, ben, ben dediğim şekilde gidelim. Rabbin altına onayla mı Hepsi okuyorsun. Hepsiyle. Du duaları okuyorsun işte. <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam, Eğer eksik bir şey yaptıysan, eğer fazla bir şey yaptıysan, o zaman et ı salli ve o sığınma dualarını okuduktan sonra Selam veriyorsun. Ondan sonraki secde gidiyorsun bitti. Hocam, Anlaşıldı hocam. mı? Ha orada bir selam şartı var yani. Ha? He farkı var. Farkı var. Ek yani. fazlaysa selamdan sonraki secde yapıyorsun. Hı -hı. Eğer eksik bir şey yaptıysan Hı -hı. selamdan önce. Tamam, hocam hocam, hocam benim ben, seviyorsam komple kılmak. Bu, bu, bu. Nasıl? Mesela diyelim komple yeniden kılıyorum. Şaşırdın. Komple yeniden kılmak dedik ya şeytanın vesvesesidir. Bir de şey var ne hocam? O hocam. ağırlık olur musun? Şeytan insanın namazı usandırmak, usandırmak için onu yapıyor. Evet. Bakıyor ki oku noktada kulak veriyorsun. Her zaman sana aynısını yaptırır. Ve ondan sonra tadil erkene riayet etmeksizin kıldırtırır. Hı hı. Onda onda dedi ki. Nama, de, nama, o, namazdan, bıktır ya. Efendim? namazdan bıktır. He, namazdan meydir. bıktır. Namazdan ha? Peki bu e, ne beşinci reketa e kapmışsan ona altıya tamamlama şeyi de var yok muydu? Ya istersen 6'ya tamamlarsın, istersen oturabilirsin yani öyle. Mi? Öyle mi? Hı, evet. Şimdi Hocam ikinci lig hatta tayyatta oturmadan kalktım. Üçüncüde oturabiliyorum. Bir daha söyleyeyim. 2. ligde tayyatta oturmadım. Tamam. İkinci ligden sonra oturacağım. Akşam mı diyorsun? Tamam. Bir yatsın. 4. 4. lig at Tamam. 2. Yani, de oturacağım. Kalk oturmadım. Daldım, kalktım. Evet. Ondan sonra okudum, okudum, okudum. Ondan sonra aklına geldi tayyatı unuttum. Tamam. Üçte oturuyor musun? Mu? Oturmana gerek yok. Sevişse izle telafi ediyorsun işte. 4'de devam Hem 3'te 4'te oturayım mı diyor yani. 3'te Yok olur, ya. olur, olur mu? <gülüyor> yo, yo, sonunda oturacaksın. Şey, orada eksik olduğu için, orada selam vermeden önce sev şey sev yapacak, şey yapacak, şey yapacak, ondan sonra selam verecek. O nasıl selam verirsin? Şey Etahiyat okudun, e. salibariki okudun, e. o duaları okudun, ondan sonra Allah o ekber seccade gidiyorsun. Ha, bir daha var. kalkıyorsun, Allah e. ekber, ondan sonra selam alıyorum. Tolay selam alıyorum. Nerede? Bir tayyat yapmadım. Eksikte selam al, fazlada selam al. Fazlada selam veriyorsun ondan sonra evet. Fazlada ne gibi? Mesela ne yaptın? diyelim. Sen e, iki secdeye değil de üç kere gittin secdeye. Ha, Anladın anladım. Öyle yani. değil. Ve da diyelim bir rekat fazla kıldın diyelim. Doğru. Öyle. Aynen. Öyle. aynen. Bize, e tabi öyle. hanifimizin öyle değil. Doğru. Bize, bize, doğru. Öyle, bize nasıl öğretiliyor O okuyor şeyi. Etteyatı okuyor. Salli selam veriyor. Aynen. Bir da, bir bilmez var. biz zaten? Öyle evet. Ha. Bir de okuyor. Aynen. Bir e Ben öyle Öyle hepimiz Biz öyle biliyoruz. Beşinci rekata evet, kalktım, ondan sonra oturdum. Sevsez sev gerekiyor zaman. Tabi tabi. Ama o mesela kıl, yok yok. Öyle. Mesela diyelim kıldın beşinci rekati kıldın devam ettin diyelim. Dörtte oturmuştum ben dörtten kalktım. 10, 10, 10, 10. Yok diyelim ki beşi de kıldın tamamladın. O zaman selamdan sonra şey yapacaksın. Sev seslisi evet. yapacaksın. Anladım. Ama oturursan hiçbir şey gerek yok. Anladım. Kalktan oturdun. Rica edebilir Evet, bir dakika. Sesi şey yapalım. Galiba yorulduk. Onun için sesler de çaldı. Bunu da biliyorsunuz. Çekiyor evet bir anda. Arkadaşın yani güzel bir şey. Diyor ki mesela bugüne kadar yapmış olduğumuz sev seslisi mesela eee okuyup e, tahiyyatı salavatı okuyup evet. e, selam, selam verip bir daha okumanın delili var mı? Delili yok öyle. Yok, öyle bir şey delili yok. Yani neden çıkardınız? İşte, e işte. öyle. Şimdi e, sen söyledin ya onu da bir daha söyleyelim devam edelim. Iştihat <gülüyor> i̇şte, tabii bunlar iştihat doğru. Ee, eğer namazda bir şey eksik yaptıysan evet. namazdan sonra yani e, tahiyyatı oturduğun zaman et tahiyyatü salli barik, ve o duaları okuyorsun ondan sonra İki secdeye gidiyorsun. allah Akber Sev secdesini yapıyorsun. Allah-u ver Vermiyor. A A A A A Vermeden Eksik secdeye gidiyorsun. Eksikse. Ondan sonra Selamun Aleyküm. İki secde yaptıktan sonra selam Selamun Aleyküm. Bitti. Bitti. Evet. Eğer ki fazla bir şey yaptın. Mesela dediği gibi dörtlü beşi kalktın kıldın. Ondan sonra ne yapacaksın? Tahiyyatı okuyorsun. Salli Bahri okuyorsun. O sığınma dualarını okuyorsun. Ondan sonra Selamun Aleyküm. Selamu ondan sonra Allah-u Allah-u secde bitti. İki sonunda selam vermek yok. sonunda selam vermem. Bir kere selam. Sonra güzel Evet. Bir evet. kere selam. Secde gidiyorum. <gülüyor> İki, İki secde gidiyorum bitti. bitti. Allah yanlış kıldırma ya. <gülüyor> Amin. İyi o zaman biz burada bırakalım. Tamam. Çünkü buradan sonra yeni başka bir soru başlıyor. Ahirü da'vana en elhamdülillahi rabbil anin.